İyi akşamlar, hoş geldiniz. CMTV'nin yeni yayın döneminde sizlerle birlikte Düne Bakış programı ile beraber olacağız. Hoş geldiniz programınıza. Değerli CMTV izleyicileri, sizi bu akşam benim çok sevdiğim, çok değer verdiğim, kıymetli hocam, Profesör Doktor Niyazi Kahveci ile tanıştıracağım. Niyazi Kahveci ile aslında bütün Türkiye gayet iyi zaten tanışıyor. Niyazi hocamı bilmeyenler, ee, ...olduğunu hiç zannetmiyorum ama benim gerçekten ilk programımda ağırlamak istediğim... ...en değer verdiğim hocalarımdan biri. Ee, kendisi önemli bir ilahiyatçı ve felsefeci. Hem ilahiyatçı olmak hem felsefeci olmak oldukça zor bir iş. Ee, özellikle Türkiye'de İslam üzerine çalışmak daha da zor bir iş. Sizin ama pek çok kitaplarınız var hocam. Ee, hangi birinden söz etsem ben bile şaşırıyorum. Ee, mesela şimdi şurada Kur'an-ı Kerim tercümesi iniş sırası, i̇niş sırası ve sebepleriyle Kur'an-ı Kerim'in iniş sırasıyla e, getirildiği e, bir başka kitap ben bilmiyorum. E, Çoğumuz ve Türkiye yine bir başka önemli eseriniz Düşünmedin son eseriniz, evet, ya. evet. E, ve daha pek çok kitaplarınız var tevratta siyasal düşünce, e, sosyal yine e, sosyal e, İslam'da siyaset düşüncesi. Size o kadar çok şey sormak istiyorum ki hocam yani hangisinden başlasam ben kendim de şaşırmış durumdayım şu anda. Ee, ama aslında ben bir tarihçi olarak, siz bir ilahiyatçı ve felsefeci olarak bu işin Neresinden nasıl başlayalım, nasıl e, konuya girelim, ne dersiniz? Aslında ben bugün sizinle Türkçe ezanı konuşmak istiyorum. Ama Türkçe ezanı konuşmak isterken laiklik konusuna da girmek istiyorum. Türkiye'deki müfredat değişikliği konularına da girmek istiyorum. Hepimizin son derece ciddi bir biçimde e, heyecanla izlediğimiz bir takım gelişmeler var. Bunlar konusunda sizin değerli düşüncelerinizi merak ediyorum. Ayrıca ilk programıma geldiğiniz için şeref verdiniz, Çok teşekkür ederim. Buyurun hocam, nereden başlayalım? Siz karar verin. Ben de e, sizleri e, tanıdığım ve takdir ettiğim için hakikaten ilk programınıza gelmek benim için de ayrıca bir şeref oldu. Ben teşekkür ederim. Çünkü genellikle e, bizi programlarına pek davet etmiyor televizyon kanalları. Biz deli yürekliyiz evet, hocam o yüzden Evet. Siz <gülüyor> bildiğiniz olmam. halde e, bizi davet etmeniz ayrıca cesaretinizi ve idealizminizi de gösteriyor. Çok teşekkür ederim. Evet. Bunlar önemli şeyler. Hele bu çağda, Türkiye'de. Şimdi bazen çağırıyorlar yine de ama diyorum artık şey oldu bende de, travma oldu. Diyorum ki beni bir daha çağırmazsınız. <gülüyor> yok yok hocam diyorlar. Çağırırız diyorlar ama bir daha Hocam, televizyon kanallarında e, bilgiye aç insanlar. İnsanlar bilmiyorlar. Öğrenmek istiyorlar ve bilgi veren kanalların ve bilgi veren programların Hı -hı. takipçisi oluyorlar. Hı -hı. O yüzden CMTV bence çok önemli bir e, işe kalkıştı. Bu CEM TV, evet, ben bu fragmanları izledim. Yeni yayın dönemi umut vericim. E, bunu sürdürebilirse o ana akım medya dedikleri ee, televizyon kanallarının alternatif olur. Olur. Umuyorum olacağız. Ee, bu dediğiniz olacağız. çok doğru. Çünkü ana akım medya kanalları ya tetikçilik yapıyor, ya e, saldırı, ya savunma. Yani i̇kisinde de tetikçilik. Çok kavga var hocam. Kanallarda kavga var. Kavga var. Kavganın tek sebebi haksız kazanç elde etmek. Türkiye'yi, e, Türkiye'yi diyorum halkını demiyorum ülkeyi sömürerek haksız kazanç elde etmek. Kolay yolla çok para elde etmek. Ülkeye bir kuruş katkıda bulunmadan büyük paralar elde etmek. Şimdi tabii ben bunların ekonomi felsefesi açısından detayına girmek istemiyorum ama şurası bir önemli ki programları izliyorum. Toplumumuzu herhangi bir konuda teknik bilgiyle bilgilendirme yok daha da önemlisi toplumu ileriye götürecek hiçbir program yok hiçbir konuşma yok ne var ne yoksa var olan şu andaki mevcut malzeme ya tarih ya din satarak bu ülke hiç sömürmek yani kardeşim onlar olmuş bitmiş onlar orada duruyor malzeme var ama bizim yapmamız gereken şey bu ülkeye bir şey ka katmak yani eklemek. Hocam tarihe bakmadan, tarihi bilmeden bugünü kurgulayabilmek mümkün değil. Ama tarihe bakarken de objektif olmak gerekiyor. Malumunuz bu objek objektiflik yani olması gerekenleri olması gerektiği biçimde anlatmak ve anlaşıl anlaşılmasını sağlamak. Böyle bir amaç çok Televizyonlarda böyle bir eğilim olmadığını görüyoruz. Yani hepimiz bunun farkındayız. İnsanlara bir şey öğretmek yerine dediğiniz gibi kavga var maalesef. Şimdi tarih diye benim gördüğüm geçmişin dedikodusu anlatılıyor. Maalesef, maalesef. Bakın. Maalesef, din maalesef. diye de geçmiş anlatılıyor. <gülüyor> Milattan önce 5000 yıldaki Mezopotamya kültürü anlatılıyor din diye. Ya bunlar ne dindir, ne öbürü de tarihtir. Fakat işin garibi hiç kimse kendi ürününü, bu ürünü derken bir fikir ve bir bilgi malzemesi olur. Hiç kimse kendisinin bir ürününü satamıyor. Bu bakımdan tembel bir toplum ülkemiz maalesef. Bir Hep başkasının var. ürününü satıyor. Kardeşim, Allah dahi olsa din mi üreten odur. O başkasının ürünü, senin ürünün nerede? Tarih aynı şekilde... Başkası bunu icra etti, aktörleri görevlerini gördü, bir senaryodur, bir olaydır, neyse ürettiler, gittiler. Sen onları niye satıyorsun kardeşim? Sen bir tarihsel tarihçi ise bir tarih kuramı koy ortaya, toplumu ileri evet, götürecek. Onu hep söylersiniz hocam. Evet, hep söylersiniz hocam. Eğer din satıyorsan o dinden bir kuram çıkar ortaya. Şimdi bakın değerlerimiz diyor. Ne demek hocam dinden bir Kur'an çıkartmak olsun. Şimdi şöyle Biraz açar mısınız? Tabii, gönlermek oldu. Tabii. Şimdi Mesela hukuku alalım, hukuk. Hukuk. İslam hukuku. Hı hı. Yani bu hukukun ne olduğunu, ne olduğunu, nasıl bir hukuk olduğunu Nereden kaynaklandığını, bugünkü hukukun yanındaki yeri nedir, ne değişti, e, ne hangisi devam edebilir? Yani eleştirel dediğimiz, analitik dediğimiz düşünme metodunu uygulayarak onu irdeleyip incini cinciğini altabiriyle ortaya koyup bunun mahiyetini, içeriğini ...kişiliğini, kimliğini ortaya koymak gerekir. Hukuk demişken hocam... E, ...bugünkü hukuka yani Türk hukukuna... E, ...modern Türk hukukuna gelmeden önce... ...200 yıl önce başlamış bir yenileşme hareketi var aslında. Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını attı. Atatürk konusuna birazdan geleceğiz ama... ...hukuk demişken ufak tefek bir iki tarih e, düşmeleri yapmak istiyorum... Ee, aslında 2. Mahmut'la başlar Türkiye'de Yenileşme Hareketi. Selim'le başlar, Mahmut'la devam eder. 1839'da önemli bir ferman var. Tarih derslerinde hep bunlar geçer. Her zaman e, bu e, bilgilerle karşılaşırız ama bunlar maalesef kuru bilgiler olarak verilir. Bunların içinde neler olduğu çok da anlatılmaz. 1840'ta ticaret kanunu değişir, 1858'de Osmanlı ceza kanunuyla şeriat mahkemelerinin yanında batıdan alınan yeni bir hukuk ve mahkeme sistemi gerçekleşir. Bu söylediğimiz tarih 1858 yani günümüzden 150-200 yıl öncesine yakın bir tarih, öncesine gidebildiğimiz bir tarih. Bu e, yeni hukuk sistemiyle borçla e, verilen paraya faiz esası getirilir. Faiz demek ki o yıllarda haram sayılmıyormuş hocam. Şimdi anlatıldığı gibi değilmiş meğerse. Şarap içenlere sopa çekilmez, eşkıya asılmaz, zina yapanlar taşlanarak öldürülmez. Bizde farklı işlemiştir şeriat kuralları. E, şeri kuralların yanında örfi kurallar yani padişahın getirdiği kurallar da yer alır. E, en işin acayip ve önemli tarafı e, ulema. Aslında etkisini yitirdiğini fark eder. Çağın sorunlarına cevap veremediğini fark eder. 18. yüzyılın başına itibaren. Burada hocam sizin bilgilerinize biraz danışmak istiyorum. Şimdi kendini tasfiye etmiş bir kurum ulema aslında ve ondan sonra da Cumhuriyet onu başka bir şekle büründürecek. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'na. Belki de hatırlarsınız öyle bir yazı yazmıştım Biz sizinle Hı. aslında ilk öyle tanışmıştık. Evet, Devlet evet. su işleri diye. Evet. Cumhuriyet gazetesinde evet. yazdığım yazıdan sonra Hı. siz beni bulmuş aramıştınız. Evet. Yani bir e, devlete bağlı, e, bakanlığa bağlı bir kurumsal yapı haline getirir. Bugün başka şeyler yapılmaya çalışılıyor ama sizin buradaki görüşlerinizi biraz merak ediyorum. Lütfen anlatın. Şimdi bu söylediğiniz yenilikler e, Osmanlı'nın Almaya çalıştığı yenilikler hepsi insan ürünü, insan ürünü, modern çağın insanının ürünü. Hangi insanın düşünürlerin ürünleri bunlar Tabii. Peki bunlar bunu bir gecede mi yürettiler? Hayır. Hayır. Bakın şu kitabında Çağımız ve Türkiye, Düşün ve Bilim alanları, insanlığın bugüne nasıl geldiğini düşünme boyutu açısından nasıl uğraştığını. Kılı kırk yararak, iğneyle kuyu kazarak nasıl bugüne geldiğini gösteriyor. 2500 yıl durmadan düşünme işlemi yapmış. Bizim tarihimizde bu tür bir düşünme tarağında bezimiz yok. Niye yok hocam? Biz hiç düşünmedik. Düşünmenin ne olduğunu da bilmiyoruz. Halen bile bilmiyoruz. Korkuyor muyuz düşünmekten? Hayır yani onun çeşitli sebepleri var. Tabii ki korkuyoruz ama yapamıyoruz, bilmiyoruz. Gerek görmedik. Bakın 18. asıra kadar dünyanın her yeri dinseldi. Her yeri. Çünkü geçmişe din deniyordu. dinim adı oydu. 18. asırdan sonra bu düşünme işleminin sonucunda insan aklının çapı genişledi ve geçmiş küçük kaldı, düştü, kayboldu orada. Şimdi bu e, Türkçe ezanda da söylediniz, ezan konusunda da söylediniz. Evet, bu evet. hukuki alımlarda da söylediniz. Bakın biz hep düşünme ürünü olan sonuçları hep almaya çalıştık. Yine orada küçük bir ekleme Hı -hı. yapmak istiyorum. 7 Şubat 1933'te başlar. Türkçe ezan, Demokrat Parti'nin en önemli uygulamalarından biri, ilk icraatlarından biri, 16 Haziran 1950'de kaldırılır. 18 yıl devam etti. Evet. Tabii Ancak ama bakın, e, biz hep bu düşünmenin sonuçlarını, ürünlerini alıyoruz. Ama bunlar bir düşünme işlemi yapan düşünürlerin ürünleri. Ve onlar 1500 sene, 1000 sene düşünme yaparken toplumu da bu arada... Aklının çapı toplumun genişliyor, gelişiyor. Uyum sağlama oluyor. Biz aynı şeyi Müslümanlığa girerken de yaptık. İslam'a da girdik. Bir talimatla girdik Padişah'ın, Sultan'ın talimatıyla. Hiç tartışmadık. Hiç tartışmadık. Hiç üzerinde kafa yormadık. Düşünmedik. Girdik. Hocam tartışmayı bilmiyoruz. Yani Kültürümüzde tartışma yok. Tartışma ee, ya başladığınız anda kıyamet kopuyor. Benim tartışmamak hayvansal alemde geçerli. Ha, işte İnsansal alemde. Için müretmek Zaten müretmek şimdi tabii o kadar çok şey var ki insan iki boyuttan oluşuyor. Bir animal bir de hüminal boyut. Yani animal boyut doğuştan hazır olarak var ve bütün hayvanlarda da aynısı var. Bundan uzaklaşıp hüminalleştikçe insanlaştıkça insan Hı. oluyorsunuz. Ta bin sene önce, 1200 sene önce bile Farabi dahi insanları üçe ayırıyor. Bir tanesine hayvanımsı insan diyor. Bugün insanımsı hayvandan söz edebiliriz yani. Düşünme işemi yapmayan beşeri düşünme. Yine orada da insanda iki türlü düşünme vardır. Biri hayvansal, animal, doğal, beşir, doğal, biyolojik, hormonal düşünme vardır. Bir de insanda doğuştan olmayan insanın 5 milyon yıl önce icat edip, insana monte edip, 5 milyon yılda gıdım gıdım geliştirip, bugünkü teknolojiyi icat edebilir, üretebilir hale gelen beşeri yapay, hüminal akıl var. Bugün dünyada insanlar çok başka konularla uğraşıyor. Biz çok kısır çatışmelerin Biz konuyla uğraşmadık içinde, hiç maalesef. Bakın biz maalesef. hiçbir konuyla uğraşmadık. Gerçi burada sizi çakıştığımız hı. yerler oluyor, çatıştığımız yerler oluyor. Şöyle ki, e, bazı üniversitelerimizde, Türkiye'nin önemli ve değerli üniversitelerinde çok ciddi bilimsel çalışmalar yapılıyor. Siz bana böyle söylediğim zaman biraz kızıyorsunuz ama gerçekten iyi işler yapılabiliyor. Bunlar da var ama az, ben hiçbir üniversitede az. bir bilimsel bilgiyi ilk icat eden kişiye rastlamadım bizim üniversitelerde. Yaptıkları şudur. Bilim de burada yine iki tanedir. Biz Türkçe'de onu bir kelimeyle ifade ediyoruz. Bilim diyoruz. Elin oğlu buna birine science diyor, öbürüne loji diyor. Bunlar arasında çok fark var. Science doğa bilimleridir. Doğada var olan evrendeki olgu, obje olayları incelemeye, çalışmaya science deniyor. Burada keşif vardır. Ama lojik bilim dediğimiz zaman... Logos dediğimiz beşeri akılla üretilen düşünme ile işlemiyle üretilen bilimdir. Burada icat vardır. Keşif yoktur. Ama bizde icat çıkarma denir hocam. Atasözümüz var biliyorsunuz. Yani icat çıkartma, çıkar çıkartma da işte niye o silahları bize vermiyorlar diye niye kızıyoruz yani satmıyorlar hem de parayla yani niye kızıyoruz. Evet. Şimdi silah yapıyoruz zannediyoruz. Kardeşim nevhava ondan. Teknosu ondan, lojisi ondan, makineleri ondan, hepsi ondan monte ediyorsun. Kardeşim bunu, bakın Osmanlı ulemasında çok büyük soç, sorumluluk var. Osmanlı uleması hiç düşünme işi yapmadı. Yapsaydı tüfeği icat ederdi. Tüfeği icat etseydi biz bugün çok farklı olurduk. Bakın bu... Neden yapmamışlardı Düşünmedi hocam? çünkü düşünmekten mi koltuğunuz? Tabii, Demidasu efendim, gibi. bakın, şimdi o düşünürsek ne olur? İlerleriz. Şöyle, i̇şte yanlış dinselliğin, egemenliğinden bu. Efendim, ortada bir, elde bir kutsal kitap var. Kutsal kitapta her şey var ki bu Hristiyanlığın anlayışı. Oradan bize geçmiş, tembel, kolaycı, skolastik, düşünmeyen, dokmatik ulemanın da işine gelmiş. Kardeşim, ne var ki başka? Her şey Kur'an'da var. Yani başka bilgi ol olur diye bir ihtimal olmadı. Anlatabiliyor muyum? Başka bilgi vardır, olur diye bir ihtimal düşük düşünülemedi. Her şey var orada diye düşün Bütün bilgiler Kur'an-ı içinde vardır. Düşüncesinden yola çıkılarak evet. daha başka bir bilgi araştırmaya gerek Ama yoktur. Ama Kur'an aslında demiyor yani. Bu İncil böyle yani araştırın, söylüyor. öğrenin, ilim e, tabii, neredeyse, öğrenin. Ilim... Tabii. Femzülkeyfekan diyor. Nazar diyor. Nazar. Nazar bilimin gözlem metodudur. Gözetleme metodudur. Bak diyor etrafa. Ama İncil'de öyle demiyor. Atın ağzında bile kaç diş var diye Öğrenmek için İncil'e bakalım diyor. Yandaki atın ağzına bakmıyor. Onlardan bize, tembelliğimizden dolayı, geçen bu hastalıklardan dolayı biz düşünme işlemi yapmadık. Bakın İslam'a girerken düşünmeden girdiğimiz, 1500 bin, bin yıl geçmesine rağmen aradan halen hiç üzerinde düşünme yapmadığımız için... Hocam nasıl düşünülebilirdi? İslam'a Türkler... E 8. 9. yüzyılda girmeye başladı. Başladılar ama onuncu asır orta ses tepkileri tamamen yani büyük kalabalıklar halinde ...padişahın talimatıyla sultan talimatıyla giriyorlar. Bin yıl olmasına rağmen hala din ile oluşamadık bile. Bakın layıklık bile yüz yıl önce geldi Atatürk büyük adam yani ben felsefi ve bilimsel açıdan analizle söylüyorum. Atatürk bu ülkenin yakaladığı yakalayabileceği en büyük değerdir. Çağdaş insanın bu çağa uygun insanın yaşantısını düzenleyen bütün kanunları bize hediye etmiştir. En azından çağın düşünüş biçimini yakalamamız gerektiğine kanaat getirmiş karar vermiş ve kararlılıkla bunu uygulamaya koymak istemiş. Bu çok önemlidir. Çok. Ama biz laikliği de tartışmadan aldığımız için yüz yıl geçmesine rağmen hiç tartıştırtmadığımız için o Atatürkçülüğü e, laikçiliği tekeline alıp vesayetçi diye geçinenlerin dahi bunu çağdaş geçinip de hem de bunu tartıştırmamaları yüzünden laikliği de anladı, anlayamadık ve onunla oluşamadık. İçi de boşaldı. İçi boşaldı, boşaldı. İçi boşaldı. Sattılar, onunla geçindiler çünkü. Üzerine bir kelime eklemediler. Büs Atatürkçülüğü oldu. Her yerde en pekaryar simgesel, sembolik, totemik. Neden olduğunu bir türlü anlatamadık. Efendim bu toplumun yapısında totemimizin Var. Var. Tanrı'yı, Allah'ı, peygamberi de toteme dönüştürerek algılıyor. Üstelik İslam'ın en çok karşı çıktığı şey. Elbette tabii. İdesel, düşünsel olarak algılayamıyor ki. Düşünmeyi bilmiyor. Ona geleceğiz. Aslında onu biraz anlatacağız. Biraz lütfen hocam. Yani. Bu düşünme çok önemli bir şey. Ne oldu geldi herkes altında kaldı. Kaldı. Dolayısıyla bu ülkenin en büyük ve tek önemli eksikliği düşünme nedir nasıl yapılır bilmemek İkincisi, çağımızın düşünüş biçimi olan akılcı ve bilimsel düşünme nedir nasıl yapılır bilmemek o ve onu yapamamaktır bunları öğrenip bunları yapabilir hale gelip bunlarla bilimsel bilgi ve felsefi fikir üretebilir hale gelmemiz şarttır Elin oğlu size know-how ve teknoloji satmasa milletimizin karnını doyuramayız. Hocam küçük bir ara evet. vereceğiz reklam arası. Tamam. geniş manzaraya, böyle aydınlık bir salona ancak 75 büyüklüğünde Selenik'le sahip olabilirsiniz. Her Üstelik zevkinize uygun renkleri ve desenleriyle. Fiyatı da Hem yerli hem de milli. Türkiye'nin meyracatı lideri. Selenik 75. Fırat ben. Yeni Trend. Eğitimde köklü geçmiş, başarılı gelecek avcılar uğurlu. Ortaokul, Anadolu Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi ve Özel Öğretim Kursu için avantajlı kayıtlarımızı kaçırmayın. Telefon 0212 690 6363 Ataşehir 6. Kardeş Kültürlerin Festivali başlıyor. Konserler mahalleye geliyor. 7 mahallede 7 ayrı konser. 19 Eylül Sılağ Barbaros Mahallesi Cumhuriyet Meydanı 20 Eylül Koray Avcı ve Ayla Çelik Örnek Mahallesi Sabit Pazar Alanı 21 Eylül İlyas Yalçıntaş ve Zinet Sali Ferhat Paşa Mahallesi Necmettin Erbakan Parkı, 22 Eylül Murettin Bay ve Göksel Kayış Dağı Mahallesi 80. Yıl Cumhuriyet Parkı, 23 Eylül Mümin Sarıkaya ve Hadise Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi 25 Eylül, Serda Bağcan ve Niyazi Koyuncu İçerenköy Mahallesi, Selim Bey Sokak 26 Eylül, Ferhat Tunç, Onur Akın ve İlkay Akkaya Mustafa Kemal Mahallesi, Deniz Gezmiş Parkı Ataşehirliler tüm bu konserleri evinin pencerisinden canlı izleyecek, dinleyecek Yavuz Seçkin'in sunumu ve şovlarıyla gerçekleşecek ücretsiz konserlerimize tüm halkımız davetlidir. Ataşehir Belediye Başkanı Vaktal İlgezli. Kazancınıza kazanç katmak için Cem TV Reklam Rezervasyon 0212 625 1818 18. Reklam et cemmedya.com <Gülüyor> 96.4 Cem Radyo Ben Doktor Nimet Elif Ulu Değerli Hocam Profesör Doktor Niyazi Kahveci ile e, Türkçe ezan üzerine Konuşmaya devam ediyoruz Hocam siz evet. lütfen Söz sizde Şimdi her şey Bütün davranışlar Motorun ürünüdür Motor da düşünmedir Maalesef biz davranışçı olduğumuz için Pratisyen olduğumuz için işlerin hep pratik boyutlarıyla Meşgul oluyoruz Düşünme boyutuyla hiç meşgul olmuyoruz Bakın, Türkçe ezan aslında insanlığın düşünme tarihinde bir kesitin sonucudur. Nedir? 13. asırda, şimdi bir dilin kutsal olması Katolikliğin icadıdır. Katolikliğin. Yani hocam, bir Müslüman olarak merak ediyorum ben kitabımız bize indirildiği şekliyle dua etmek zorunda mıyız? Mesela ben Arapça bilmiyorum. Bilmediğim için de açıp ellerimi kendi dilimde Tanrı'ya yakarıyorum. Dua ediyorum. Burada yanlış bir şey mi var? Ne dediğini bilmiyorsun ki? Yani ne istiyorsun? Bilmiyorsun. Ne dediğini bilmeden dua etmesi zor. Yani ne duası? Yani ne yani? Yani şimdi onlara girmek istemiyorum evet, evet, şu yani. Mesele şu efendim eğer dil felsefeniz yoksa, dil filozofunuz yoksa bunların altından çıkamazsınız. Dil filozofu, dilin ne olduğunu, bir tek kelime dil, dilin ne olduğuyla ilgili 500 sayfa kitap yazıyor insanlar. İşte batıda, Hristiyanlıkta yani batı demeyelim ona, kutsal dil katolikliğin icadıydı papaların milleti çömürmek için. Kutsal yani incel, latince yazılıydı. Başkası okuyamasın, sadece biz okuyabilelim, e, biz yorumlayabilelim ve biz onunla hatim indirelim, para alalım. Bu Yahudilik'te de öyleydi, İbranicedir. Ve İslam ruhbanı yasakladı. İslam her şeyi yasakladı. İslam aslında o müesses mevcut dini de yasakladı ona bakarsanız ama Kur'an'a felsefi açıdan bakacaksınız, bakarsanız evet. bulursunuz. ...ama felsefe değil, değil ...yüzlerce dalı ve ekolü var... ...maalesef bir tanesinde... ...uzman olan bir kişi de yok Türkiye'de... ...olsa ortaya bir kavram koyacak... ...okuyacağım... ...ama ne yazık ki bu ülkede... ...fizik profesörü de din anlatıyor... ...felsefe profesörü de din anlatıyor... ...felsefe profesörü... ...mezarlıkta... Efendim, ...meyveleri yemek... ...mezarlık meyvelerini harse meyveleri yemek... ...helal mi haram mı bunları anlatıyor... Kardeşim sen hangi alanın felsefecisiysen, Kur'an'a o açıdan bak, onu bir analiz et, bir 500 sayfa sorgula, soru sor, cevap bul, bakalım nefesin ne kadar gidecek? Hocam çok üzülüyorum. Bazı programlarda o kadar enteresan sorular soruyorlar ki ben şaşkınlık içerisinde kalıyorum. Nasıl üzülüyorum size anlatamam bir hoca olarak. Şimdi bu... Latincenin, bir kere Kur'an'a göre... Yani o soruların ne olduğunu söylemiyorum tabii. şimdi burada. Ya yani ne, ben yıllarca dinledim, fetva verdim onlarda. Diyanette çalışıyorum, din işleri yüksek kuruluyor. Ben yıllarca onlara fetva verdim. ben yani soruluyordu bana. Yani onun onlara girmek istemem. Ama toplumun kabahati yok. Siz topluma bu çağın akılcı ve bilimsel düşünüş biçimini öğretmediğiniz sürece... ...bunların ürünlerinin hiçbirini o hard diske yükleyemezsiniz. Yükleseniz bile... Şimdi bilgisayara bir dosya yüklüyorsunuz. Açmaya çalışıyorsunuz diyor ki şu programı yüklersen okuyabilirsin bunu açabilirsin. Yüklemezsen okuyamayacaksın. Ya tabii yani Şimdi bizim topluma bakın 100 yıldır ne ekersek Evet bu akılcı ve bilimsel düşünmeyi Atatürk'ün getirmek istediği. Öğretilseydi toplum onunla düşünebiliyor olsaydı Bugün ne PKK olurdu, ne FETÖ'cülük olurdu, ne TETÖ'cülük olurdu, ne <gülüyor> cemaat, tarikat, ne bileyim şey, meytotem, fetih hiçbiri şey olmazdı. Bu, bu yani. cemaatlerin, tarikatların yaptığını sosyal devlet yapıyor zaten, yapar zaten. Yani Avrupa ülkelerinde yapıyor. Kimsenin bir şey yaptığı yok aslında da. Herkes milleti söyüşlüyor, yani ülkeyi söğüştürüyor. O da aynı bir konu. Bir fenomenoloji diye bir felsefe var. Kişilerin, grupların yaptıklarına bakarak nümenlerinin özlerinin ne olduğunu ortaya çıkarırsınız. Bir dinsel grup, örgüt cemaat, tarikat ne derseniz deyin sonuçta bu ülkenin insanının hakkını yiyerek haksız kazanç elde ederek zengin oluyor, haksız olarak kadroları makamları alıyor, yükseliyorsa bu adam haram işliyor yani ve herkes bilerek buna giderek, gidip destek verdi kardeşim bu toplumun yapısı kafa yapısı meselesi problem orada bu toplumun kafa yapısı onları büyütüyor gidiyor da ondan sonra kendisini ona öldürtüyor yani Çok nereden iyi. dolayı söylüyorum düşünme yok bakın 13. asırda Dante kutsal dilli sonlandırmıştır Kur'an'da Dilin kutsal olduğu hakkında hiçbir ayet yok. Arapçanın Allah'ın dili olduğuna dair bir, bir ayet yok. Bir tek yerde yer için kullanıyor kutsallığı o da Kudüs ve Sina Dağı onun için kullanıyor. Allah'ın efendim yer için kullanıyor. Yani kitap için, kişi için, bir de kendisi için kullanıyor, bir de ruh, var melek onun için. Ama Böyle bir anlayış bizde yerleşti. Kutsal dil ilahidir. Şimdi 13. asırda Dante cüzergahı anlatmak için evet evet hocam anlıyorum. Bu kutsal dilli sonlandırıyor. 3 asır sonra 16. asırda protestanlıkla Calvin, Luther'le sonuç veriyor. Sonuç. 3 asır sonra ama düşünürlerle oluyor bu. Üç asır boyu Üç asır düşünürler yıkılıyor. Tabii, tabii. Tabii efendim. Sizin ya bugün bile <gülüyor> akademik dünyada toplam on saat düşünme işlemi istenmiyor ki. Elin oğlu günde on saat okuyor, on saat düşünüyor. Hocam doktora yıllarında hocalarımız bize derlerdi ki şöyle bir oturun, düşünün. Düşününce bulacaksınız. Tabii. Rahmetli babam da bana bunu söyleyordu. Kızım otur, düşür. Ama bakın hiçbiri bize düşünmenin nasıl yapılacağını öğretmemiştir. Safa safa. Bakın anaokul, ilk, orta, lise, üniversite, profesörlüğe kadar. Düşünme nedir, nasıl yapılır? Nasıl Eleştirel yapılır? düşünme nedir, nasıl yap? Bunlara... ...detaylı anlatmamız lazım tabii, çok yani. Çok uzun ama şöyle evet, bir iki yani. ufak anahtar verseniz... şimdi Bunların misal. hepsinin soruları farklı. Mesela analitik düşünme yapacaksanız... ...şunu bitireyim de isterseniz. Tabii tabii, tabii, Bu tabii. kutsal dil meselesi. Tabii, tabii. Bakın 16. asırda... E, dilin kutsallığı tabii, olur mu? Dilin kutsallığını bitiriyor. 16. asırda bitiyor. Türkiye... ...4 asır sonra... ...Türkçe ezanla bunu ancak... ...şey yapıyor... Alabiliyor yani, resepsin diyor, Al algılayabilir hale geliyor, uygulamaya çalışıyor. Ama mesela bazı tarihçilerimiz de şunu savunurlar hocam, bu ezan sesiyle biz büyük kitleleri İslam'a davet ettik ve çektik. Alakası yok, o zaman ezanı kim duyabiliyordu? Şimdi bakmayın, ee, aşırı bir şekilde bir sürü hoparlörle kendi insanına bağırarak ezan okuyorsunuz o zaman ezanı kaç kişi duyardı minareden okunan ezanı? Hoparlörsüz. Herhalde o köyde. Alakası küçük ezan, bir kitle. Ezanın da e, dini olarak teknik bilgisini de bilen yok, anlatan da yok. Ezan sünnet dahi değil namaz için. Namazın sünnetlerinden değil. Farz olan namaz bu da devletin aporiyası antinomisi, çelişkisi yani. Sen namazın sünneti olmayan ezanı devlet eliyle sonuna kadar araştırarak okunma şekli okunma şekli dediğine göre haram zaten okuyacağım bir iki ayette söyleyeceğim bu okunuş şekli de haram dinde de böyle bir okuma yok neden haram hocam bir kere lafızlar bozuluyor yani nedir lafız, lafız şöyle bir harfi ne kadar uzatabilirsin diye Tecvid ilmi var. Tabii. Allah lafzını bir elif kadar yani bir ünite Allah A harfi belli olacak kadar uzatabilirsin. Daha fazla uzatırsan Allah lafzı bozuluyor. Anlamı gidiyor. Çok zor. Yok oluyor. Çok gitti bir eğitim gerektirir bu. Niye eğitimi gerek? O kadar bağırmak için eğitim gerekir. Ama hüday Nabit içinden geldiği gibi adam kontrolsüz. Allah'ı uzatıyor hani. Şimdi onlara fazla da girmek istemiyorum evet, evet hocam, ben. Yiyelim, yiyelim. Ha, yani e, Allah kelimesini ikiye ayırıyor. Allah atıyor. Aa, çekiyor ondan sonra. Kardeşim bu haram. Bağırma deseniz. Kuran'da kendini satmak orasını stüdyosu sahnesi olarak görüyor. Bağırıyor. Birbirlerle şey yapılıyor da yapılıyor. Günah yani haram. Bakın bağırma bugün suçtur. Kanunlarda suçtur. Öyle mi? böyle. Kardeşim kanunlarda suç kardeşim. Kim veriyor sana bunu? Ha da etme kul hakkı yeme. Ya Ankara'da benim evim orada olan ya, yani biraz caminin yanında oturan apartmanlardaki kişilerle karşılaştım. Merak yani fazla girmek istiyorum ama yeri gelmişken söylemek lazım. Yanlış şey yapılıyor. Hocam dedi, hepsi de dindar insanlar. Mutlaka. Bizim apartman 25 daire dedi. Son bir sene içinde doğan 7 tane bebek var dedi. Bu dedi özellikle sabah ezanları ve diğer ezanlarda da öyle. Aniden yüksek sesle bağırarak başlıyor. Çocukların hepsi ürkerek uyanıyor, bina bir bebek ağlamasına boğuluyor ki. Yani saatlerce sürüyor birisi söylemiş bir ikisi hocaya inadını açtı diyor daha çok açtı halbuki diyanet desibel uyguladı do, do, dolaştı bütün camileri desibel uyguladı yani belli bir yükseklikte Tabii, ses ayarı o bile, bile çoksa buna rağmen yine bozuldu ondan sonra kardeşim ne için yapıyorsun bunu niye yapıyorsun hocam düşünme yok biyolojik düşünme var beşeri düşünme yok bütün bunlar Farabi'nin dediği hayvanımsı insan, bugüne vurursak insanımsı hayvanlıktan kaynaklanıyor. Kardeşim, bir insanların kul hakkına riayet etmeyen bir din adamının nasahip bir dine insanlar İslamofobi diyeceklerdir. Çünkü sen fırsatını bulduğunda sözlü şiddet uyguluyorsan dini kullanarak fırsatını bulduğunda fiziki şiddetle uygularsın. Şimdi bu düşünme dedik. Bakın, analitik düşünme. Bakın, akılcı ve bilimsel düşünme. Konuş ya yani konuşma yapacağınız veya çalışma yapacağınız bir konun konu. konu üzerinde o konunun ilgili olduğu bilimin dalının tespit ettiği teknik bilimsel bilgileri bir kere öğreneceksiniz. Bu konuda ne varsa hepsini okuyacağız. Okumuyor adam her şeyi biliyor. Kur'an'ı hiçbir kere okumamış, Kur'an'ı biliyor konuşuyor. Şey Cenab-ı Allah diyor ki İnnallâhe lâ yuhibbul mu'tedîn bu bile Allah'ı. Milim konuşamam. Ya konuşuyor adam yani fetva veriyor işte. Ama diyor Allah'ı şey yapacak yani. Kendisine razı ettirecek. Ama Allah diyor yani ayet okumadığımı belli bilmiyorsun. Allah haddini aşanları sevmez diyor. İnnallâhe la yuhabbul mu'tedin. Allah haddini aşanları sevmez. Sen haddini aşıyorsun kardeşim. Hocam Allah ondan korkanları mı sever, onu sevenleri mi sever? İkisini de. ...korkanları da sever, sevenleri de sever. Ben sevenlerdenim... ...o zaman beni seviyor olabilir diye, diye düşünüyorum. Şimdi... ...bunun üzerinde... ...akıl yürütmek... ...bu teknik bilgilerin üzerinde akıl yürütmek. Akıl yürütmek de... ...sistematik olmak zorunda. Ee, burada... ...mantık disiplinini bilmek gerekiyor. Mantık disiplinin kuralları var. Bir şey aynı anda... E, ...hem doğru hem yanlış olmaz bir şey çelişkili olmamalı, tutarlı olmalı, ondan sonra gerçekle ilincisi olmalı gibi kuralları var. Düşünürken kanıtlanabilmeli. Tabii bu kurallarla düşünün, bu ilkelerle, bu sistemle düşüneceksin. Bir yere dayandırmalı. Kendiliğinden şey yapılan düşünme ile olmaz bu. Şimdi sağ olsun yine bizim üniversite Yıldız Teknik Üniversitesi rektörümüz geçen de toplantıda ...bu konuk gündeme geldi... ...ve belki de şunu diyebilirim... ...Türkiye'de ilk üniversitedir... ...Yıldız Teknik Üniversitesi... Çok ...düşünmenin... ...önemini kavramış... ...hemen talimat verdi... ...bu düşünme nedir... ...nasıl yapılır... ...bütün öğrencilere nasıl öğretirizin... ...programını, planını... ...yapmalarını istemiştir... ...bu çok sevindirici... ...bu toplum düşünmeyi bilmiyor... Ve bu düşünmemenin sonucunu çok büyük faturalarla ödüyor. Bunların sonuçlarını gündelik hayatta görüyoruz. Trafik kazalarının en büyük sebebi bu düşünmeyi bilmemektir sayın hocam. Hocam ee, bayramlarda ödüm patlıyor bayram tatillerinde yüzlerce insan ölüyor yollarda. Hocam biyolojik akıllı araba kullanıyorlar biyolojik düşünmeyle araba kullanıyorlar. Karşısında beşeri düşünme var. Bir de bunun ortasında sofistik düşünme dediğimiz münafık bir düşünme var. Şimdi Sayın Başbakanımız geçen gün şey dedi, bu trafik kazalarını azaltmak için bir önerisi olan varsa bize iletsin dedi. Ben biraz şey yaptım, mail gönderecek şey bulamadım Başbakanlık'ta. Buradan sesleniyorum diyorum ki bu trafik kazalarının sadece onları değil suçları bu itişme didişme dövüşmeleri her şeyi azaltacak tek şey var beşeri düşünmeyi yapmak bunun nasıl yapılacağını ben öğretmeye hazırım hiç de bir şey istemiyorum ne makam istiyorum ne para istiyorum işte o biraz kıntılı bir durum hocam. He. zaten bir oflu arkadaş bana dedi hocam dedi sen dedi böyle yaparsan dedi bu ülkede hiçbir yere gelemezsin. Öyle yani. demeyin olur mu? Öyle bizim bizim kalbimizin, bedenimizin de yani. yerindesiniz. Öyle şey mi olur hocam? Bunları söyleyebilmek büyük cesaret, büyük bilgi gerektiriyor. Şimdi analitik düşünmeden, ha, şu sofistik düşünmeyi anlatalım çünkü milletimizin işine yarar. Şimdi milletimiz tabi rektörümüzdeki üniversitelerde hakikaten çok psikolojik sorunu olan öğrenciler var. Maalesef, ben de yaşıyorum. Maalesef, Sizin maalesef, üniversitede aha. ben de yaşıyorum. Felsefe dersleri veriyorum ben. Ekonomik sıkıntıları çok var çocuklarım ve çok üzülüyorum. İşte ben. ekonomik sıkıntıyı da çözmenin yolu gene düşünme. Niye biliyor musunuz hocam? Bakın tabi siz çok güzel şeylere değiniyorsunuz. Benim kafamdaki dosyalara, faillere klik yapıp açıyorsunuz. Giderek pratisyene, mühendisene mühendise ihtiyaç azalıyor. Ey gençler! Ben bunu söylüyorum öğretcilerime. Ama her alanın düşünürüne her zaman ihtiyaç olacaktır. Onun için ben bunu slogan yaptım ve her sınavda 10 puan olarak da soruyorum. Hangi alanda olursan ol, o alanın mutlaka önce bilim insanı sonra da düşünürü ol. Onun için Bakın, ben felsefe üniversitesi kurmak için bir yola girdim. Hatta bir gazetede sağ olsun bir arkadaş, full sayfa, tam sayfa söyleşizini yaptık. En yüksek makamlara da dosyayı gönderdim, mı bilmiyorum. Yani aramızda bizim çağdaş dünya ile hocam, çok yani uzun bir mesafe var. Çok gerideyiz. Maalesef. Bunu telafi, kısa, telafi etmenin yolunu kısaltmanın tek yolu felsefe üniversitesi kurmaktır. Şimdi Elinoğlu'nun her alanında felsefesi var. Matematik felsefesi, fizik felsefesi, dil felsefesi. Hocam, e, düşünen insan e, korkutuyor. Ya korkutuyor ama gidiyoruz. Bakın Elinoğlu bize demin söyledim know-how ve teknoloji Tek satmasa, karnımızı alıyor. doyuramayacağız. Her şeyi satın alıyoruz. Onun için bizim Şu bir an önce, bir an önce fikir ve bilgi icat edebilir hale gelmemiz lazım bilimsel. Evet, gibi. inovasyon yapmamız lazım. Hocam, yenilikler, bilgiler, inovasyondan bilgiler. da öte, invensyon invensyon, invention. invention Bakın mevcudun ilerisinde, mevcudun ilerisinde icat yapmak istiyorsanız. Öncelikle aklınızın mevcut çapını genişletmeniz lazım. Bu akıl, beşeri akıl sürekli genişliyor. Niye elime olup icatları yapabiliyor da biz yapamıyoruz? Biz de insan, o da insan. Hayır, biz beşeri düşünme olarak insan değiliz. Olsak biz de yapabilirdik. Ha. Onun için bu aklın çapını genişletmenin tek yolu var düşünme işlemi yapmak. Siz eğer bir fizikçiye fizik düşünme kafasına e, sahip olmasını sağlayamazsanız ondan fizik icadı bekleyemezsiniz. Hocam başından geçen çok enteresan ha, bir olayı anlatayım. Benim çocuklarım küçükken e, ismi lazımdı bir çocuk doktoruna götürdüm. Çok sevimli bir bebekti kızım. Ee, ona bir e, yani nazar değmesin diye doktor, tıp doktoru hanımefendi, çocuk doktoru ay çocuğa bir nazarlık takındı dedi. Yani benim doktoratezim batılı inançlar üzerine. Düşünebiliyor musunuz küçücük bir taş parçasının içinde böyle e, siyah noktası olan etrafı beyaz ve mavi bir taş parçasının bir çocuğu koruyabileceğine inanıyor olmak bu paganizmdir ya. totemizm yani. ve totemizm, fetişizmden fetişizm. gelir. Fetişizm. Bakın totemizm, fetişizm. İlk tıp doktoru hocam tıp doktoru. Fark etmez. Beşeri düşünme olarak o geçmişte. Bugüne gelememiş. Bakın bilgi ayrı bir şey. Bilgiyi öğrenirsiniz. Onun için efendim e, diyor ki bu ülkeden nakliyecilik yapıyor. Kopipast kes yapıştır. Nakliyecilik nakilcilik düşünme yok ki. Zor günler. Bakın toplumumuz bizim düşünme açısından çok gerilerdedir. Hiç düşünme yapmadan hayatını yaşamıştır binlerce yıl. Hep onun bunun ürettiği bilgi malzemesiyle hayatını yürütmüştür. Ama 18. asıra kadar bu iş yapıyordu. 18. asırdan sonra işler koldan kafaya geçmiştir. Geçmiş olsun. Bütün İslam dünyasının problemi buradadır artık her şey oturulduğu yerde bu beşeri düşünme ile icat yaparak yürütülüyor ve üretiliyor. Ve biz bunların hiçbirinde yokuz. Ya nasıl varlığını sürdüreceksin? Hocam bir an önce bunu, tamam bakın 200 üniversite var, yüz bin akademisyen var ama bir tane icat yok. Onlar icat değil. Dediğiniz gibi, inovasyon, renovasyon, invensiyon yok. Şu televizyonu yapabilmek için, yapabilmek için yüzlerce bilim dalı var, yüzlerce bilimin her bilim dalının binlerce bilgisi var. Mikroçip yazılımla adam hareket yaratıyor sayın hocam, cansız bir şey. Nasıl ya, yapıyor bunu? Peki, Kur'an-ı Kerim üzerine düşünülebilir mi? ya düşünmeyi bilirseniz her şeyi uygularsınız her şeyin üzerinde düşünebilirsiniz. biz düşünmeyi öğretmeden düşünmenin sonuçlarını bekliyoruz olmaz Atatürk'ün biraz amiyane ama şöyle bir sözü var önce tattır sonra anlattır Lekli getireceği zaman ya buna herkes karşı çıkar falan ya biz bir tattırın onu Ondan sonra onlar onu anlatır, savunurlar yani. Siz şimdi düşünmeyi öğretmediğiniz insanlardan düşünmenin sonuçlarını kabul etmesini istiyorsunuz. Niyazi Berkes şöyle diyor hocam siz de bilirsiniz. Bugünün dünyasında ahlakın kodlarını dinden alabilmemiz mümkün değil. Bugünün dünyasının insanı için. Hocam bakın bugün, 15 yaşındaki çocuklar, 3 yaşında, 4 yaşında çocuklar tablet kullanıyorlar, telefonlarla konuşuyorlar başka bir dünya var. Bütün dünyaya şuradan ulaşabilmek mümkün. Her şey mümkün. değişti 18. ay. Ahlak da değişti. Evet. Ahlakın içeriği de değişti. Peki, o zaman onu nasıl dini kodlarla kurgulayacağız? Kurgulayamayacağız. Hocam Kur'an'ı üzerine felsefi düşünme düşünme uygularsanız, Kur'an'ın hedefini ve karakterini tanırsanız ben açık söyleyeyim. 1500 yıldır Kur'an-ı Kerim'in üzerinde Kur'an'ın hedefi ve karakteri diye bir çalışma yapılmamıştır. Bugün Hı. de yapılmamış. Hele 18. asırdan sonra gelişen bilim dallarının bulguladıkları bilimlerle ve çıkan felsefi ekollerle Kur'an'a bakmanız lazım. Evet o kaldırdığımız yerden alıp onu okuyup düşünmeniz lazım. Kur'an'ı bir bütün olarak tanımak lazım. Bir ayet iki ayet parçacılık, işportacılık yani. Ben bu çalışmayı yaptım. İlktir. Bitirmek üzereyim. Ee, ama ben de düşünüyorum yayınlayayım mı yayınlamayın mı diye Siz çünkü elmalılı Hamdi Yazır gibi bazı diyeceksiniz efendim yapmayın yani geçmeyin öğrensin insanlar onu. mı oraları. kaldırmaz. Mı? Aslında gerçek olgusal Kur'an'ı ortaya koyuyor. Ben tamam. hiçbir şey söylemiyorum yani. Tamam. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Kur'an-ı Kerim diyor ki: veliküllü ecelin kitap." Her evet. dönemin bir kitabı vardır. Kur'an kendisinin kıyamete kadar öyle aynen içeriklerinin devam edeceği de bir iddiası yok ki. Ama bunu bütünüyle baktığınız zaman ve felsefesini anladığınız zaman ve felsefesini anladığınız zaman bunu anlayabiliyorsunuz. Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'i niye kitap yapmadı? Neden hocam? Bu ayetten dolayı. Şimdi ya bunlara felsefi olarak bilimsel olarak bakmak, düşünmek lazım üzerinde. Tabi. yani söylenecek çok şey var tabii de ee, söylemekle olmuyor yani bu oral dönemi de geçmemiz lazım biz hep ağızla çalışıyoruz bakın insanlık kafayla çalışıyor ileri insanlık biz hep ağızla bakın bilimi kafayla yapılan bilimi bile ağızla ve elle yapılır hale indirgeyerek yapabiliyoruz yani oturup düşünüp bir şey bulamıyoruz yani düşünmeyi Yapıp da kafayla bilim yapamıyoruz. Ağız, el, koparsız. Çok, çok laf üretiyoruz, bol bol laf üretiyoruz. E yani bu temelsiz laflar. Yani bu içi boş idealar, bir yere oturtamadığımız kavramlar, konular. Şimdi tabii ben bu toplumun üzerinde bir de ...sosyodini analizde bir çalışma yapıyorum. Yani toplum kabahati yok da aslında yani toplumun yapısının pek de öyle e, Hocam sizde ben de bu toplumdan hmm. gelen insanlar sizin de kafanızı sürekli kurcalamış hayatınızı buna adamışsınız ben geceler boyu hmm. sabahlara kadar oturup hmm. e, bir konu hakkında merak ettiklerimi bulmak için hmm. uğraştığımı bilirim hmm. kafama takılır konu hmm. ve otururum sabah kadar onunla ilgili bir sürü şey araştırırım Heh. okurum tabii. düşüneceksiniz ama üzerine. onu yani, işleyeceksiniz okuyacağım, düşüneceğim. bağımcılarını ve... nedenlerini düşüneceksiniz evet o analitik bağları kurmaya çalışırım. Yani siz de bu toplumdansınız, ben de bu evet. toplumdan. Binlerce insan var bizim gibi olan. On binlerce, yüz binlerce insan da var. O kadar da ümitsiz değil. ben. 35 milyon ne insan beni... var. Bak ona dayanım. 50 milyon da var. Var. Var ama ham madde şu anda potansiyel yani. Bir, onlarla şu anda bir şey yapamıyorsunuz. Yani bugün başlasanız dört nesil sonra şey alırsınız. Cevap alırsınız. Tabii ...çünkü toplumlanacak dört nesilde... ...ama bugün şeylere bakıyorum... ...demin eğitim şeyleri dediniz ya... ...müfredat programları... ...hocam üniversiteye gelen öğrenciden... ...bakıyorum... <gülüyor> ...yüksek sinanstaki öğrencilere bakıyorum... ...dört nesil daha umut yok... Hiçbiri düşünerek, düşünerek... Yani ...doçentik jürilleri okuyorum... ...yani bilim eserleri okuyorum... ...hocam kuran bölümü yok... ...sonuç bölümleri tekrar... ...çala kalem özetler... ...kendi düşünme ürünü olarak kendisi yok ortada düşünmeyi bilmiyor bilmiyor yani şimdi bu düşünmede bir sofistik düşünme vardı onu biraz anlatayım da hocam Çünkü, çok az zamanımız kaldı Öyle şöyle mi? bir son bir toparlama sofistiği yaparsanız sofistiği söyleyeyim ne kadar kaldı 3-5 ee, dakikamız. dakikamız bu sofistik dakikamız düşünme var hocam. insanda evet. bir hayvansal biyolojik düşünme var bir de beşeri düşünme var bu hayvansal biyolojik düşünme otomatik olur o vücudun bedenin varlığını sürdürme üzerine çalışır, problemleriyle ulaşır, kimyasaldır, yem bulmak ve başkasına yem olmamak üzerine çalışır. <gülüyor> Çünkü bu dünyada her şey birbirinin yemi, en sonunda hepsi dünyanın demi. Evet, evet. biyolojik olarak. Beşeri düşünme de insanın sistematik yaptığı, kendisinin yaptığı, kendisinin yöneterek, ...kontrol ederek yaptığı düşünmedir. Şimdi bu beşeri düşünme... ...bu biyolojik bedene... ...yabancı olduğu için... ...sizi bu biyolojik... ...akıl, düşünme... ...bu beşeri, sistematik düşünmeyi... ...yapmaktan sizi hep alıkoymaya çalışır. Onun için de ne yapar biliyor musunuz? Sofistik dediğimiz... ...bir münafık düşünmeyi kullanır. Nedir o münafık düşünme? Sofistik düşünme... ...şimdi... Aklınıza bir şey gelir de kayar gider düşünürsünüz ya. Hocam son cümlenizi de alalım. Ee, Neyse bu kalsın kapat Bunu bir başka evet, programa tamam, bırakalım. yapalım. Hem ee, tamam. çok teşekkür ben ediyorum teşekkür programa katıldığınız için. Şeref verdiniz tamam. tekrar. Tamam. Ee, sanıyorum e, değerli Niyazi Kahveci hocamla güzel bir sohbet yaptık. Sizi aydınlatmaya çalıştık. Onu ne kadar değerli bulduğumu, ne kadar sevdiğimi... Ee, anladığınızı düşünüyorum. Değerli seyirciler bizi izlediniz. Ee, önümüzdeki hafta bir başka değerli akademisyenizle karşınızda olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.